Şura suresi, Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Mim Ayin, Sin, Kaf Güçlü, doğru hüküm veren Allah senden öncekilere olduğu gibi Sana da işte böyle vahyetmektedir Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca ona aittir O yücedir, büyüktür Neredeyse üstlerinden gökler çatlayacak Melekler de Rablerini övgü ile tesbih ediyor, yüceltiyorlar ve yeryüzündekiler için bağışlanma diliyorlar. Dikkat edin, yalnızca Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Allah onun peşi sıra dostlar edinenleri daima gözetlemektedir. Sen onlar üzerinde asla vekil yani güven kaynağı değilsin. Şehirlerin anasını yani Mekkelileri ve onun çevresindekileri uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle ilgili onları uyarman için ''Sana böyle Arapça bir Kur'an vahiyettik. İnsanların bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat o, dileyeni, layık gördüğünü rahmetine koyar. Zalimlerin ise hiçbir dostu ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'ın peşi sıra dostlar mı edindiler? Oysa Allah, işte o gerçek dosttur.'' ''O, ölüleri diriltecektir. O, her şeye gücü yetendir.'' ''Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeydeki konunun hükmü Allah'a aittir.'' ''İşte Rabbim Allah budur. Yalnızca O'na güvendim ve yalnızca O'na yönelirim.'' ''O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır.'' ''Bu düzende sizi çoğaltıp yaymaktadır. Hiçbir şey O'nun benzeri gibi bile olamaz.'' O duyandır, görendir. Göklerin ve yerin kilitleri yalnızca O'nun katındadır. Allah rızkı dilediğine açarak bol da verebilir, kısarak dar da. Şüphesiz ki O her şeyi bilendir. Allah, dini ayakta tutun ve ondaş ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu din, Ortak koşanlara ağır geldi Allah dilediğini yani laif olanı kendisine peygamber olarak seçer Ve kendisine yöneleni de doğru yola ulaştırır Müşrikler kendilerine bilgi geldikten sonra Sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler Belirli bir süreye kadar Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı Elbette aralarında hüküm verilirdi Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar Yani Mekkeliler de ''Şüphesiz ki o Kur'an'dan kuşkulandıran bir şüphe içindedir.'' ''İşte onun için sen davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol, onların heveslerine uyma.'' ''De ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum.'' ''Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir.'' ''Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de sizedir.'' ''Sizinle bizim aramızda delil getirmeye gerek yok.'' Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de yalnızca O'nadır. Çağrısına cevap verildikten sonra Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur. Onlara bir gazap vardır. Ve onlar için şiddetli bir de azap vardır. Kitabı ve ölçüyü bir amaç ile indiren Allah'tır. Sana bildirecek ne olabilir ki? Belki de o son saat çok yakındır. O son saate inanmayanlar Onunla ilgili olarak acele ederler İnananlar ise ondan korkar Ve onun gerçek olduğunu bilirler Dikkat edin O son saat hakkında tartışanlar Uzak bir sapkınlık içindedir Allah kullarına karşı cömerttir Dilediğini rızıklandırır O kuvvetlidir, güçlüdür Kim ahiret kazancını istiyorsa Onun kazancını arttırırız Kim de dünya kazancını istiyorsa Ona da ondan bir şeyler veririz fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dini bir hüküm olarak belirleyen ortakları mı var? Ayırıcı yani karar verme sözü olmasaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz ki zalimlere elem verici bir azap vardır. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da Cennetlerin bahçelerinde olacaklardır. Rablerinin katında onlara diledikleri her şey vardır. Asıl büyük lütuf işte budur. İşte Allah'ın iman edip iyi işler yapan kullarına müjdelediği ödül budur. De ki ben buna karşılık Allah'a yakın olmayı sevmenizden başka sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir davranışta bulunursa onun sevabını güzelce arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını çok verendir. Yoksa onlar senin için Allah'a yalan uydurdu mu diyorlar. Allah dilerse senin de kalbini mühürlerdi. Allah batılı yok eder, sözleriyle gerçeği ortaya koyar. Şüphesiz ki o kalplerin özünü bilendir. O kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip iyi işler yapanların çağrısına, yani duasına icabet eder cevap verir Lütfundan onların ödülünü arttırır Kafirlere gelince onlara da şiddetli bir azap vardır Allah kullarına rızkı bolca verseydi elbette yeryüzünde azarlardı Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, görendir O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayandır o dosttur, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisinde yaydığı canlıları yaratması da onun delillerindendir. O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da gücü yetendir. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız, yani yaptıklarınız yüzündendir. Allah çoğunu da affeder. Yeryüzünde onu asla aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'a rağmen dost da, Yardımcı da yoktur Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de Onun varlığının delillerindendir Allah dilerse rüzgarı durdurur da Gemiler denizin üzerinde öylece kala kalırlar Şüphesiz ki bunda çok sabreden Çok şükreden herkes için dersler vardır Veya yaptıkları yüzünden Allah onları helak eder Pek çoğunu da affeder Ayetlerimiz hakkında tartışanlar var ya Bilsinler ki onlar için kaçacak yer yoktur Size verilen şeyler dünya hayatının geçimliğidir. Allah katında olanlar ise iman edip sadece Rablerine güvenenler için hayırlı ve kalıcı olandır. Onlar büyük günahlardan ve çirkinliklerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman da bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına cevap verirler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler, dağıtırlar. Bir haksızlığa uğradıkları zaman haklarını savunur, yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası en çok ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun ödülü Allah'a aittir. Şüphesiz ki o zalimleri sevmez. Kim haksızlığa uğradıktan sonra haklarını savunur, yardımlaşırsa onlara herhangi bir yol yani ceza yoktur. Ancak insanlara haksızlık edenlere, ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere yol yani ceza vardır. İşte onlar için elem verici bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz ki bu davranışı yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa yani kimin sapkınlığını onaylarsa bundan sonra onun için hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe sunulurlarken onların alçaklıktan başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da şüphesiz ki kaybedenler kıyamet günü kendilerine ve inanç ailelerine yazık edenlerdir diyeceklerdir. Dikkat edin zalimler ebedi bir azap içindedir. Onların Allah'ın peşi sıra kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa, yani kimin sapkınlığını onaylarsa artık onun için herhangi bir yol yoktur. Allah'tan geri döndürülmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için sığınak yoktur. Hiçbir şeyi inkar da edemezsiniz. Yüz çevirirlerse biz seni onların üzerine bekçi olarak göndermedik. Sana düşen görev sadece tebliğdir. Biz insana katımızdan bir rahmet yani bolluk tattırdığımız zaman ona sevinir. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse şüphesiz ki insan çok nankördür. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları verir, dilediğine de erkek çocukları verir. Veya onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift yani ikiz verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o bilendir. Gücü yetendir. Allah bir insana ancak vahiy yoluyla yani manevi bir perde arkasından konuşur. Yani bir elçi melek gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, doğru hüküm verendir. İşte böylece sana da emrimizden, katımızdan bir ruh yani Kur'an ettik. Sen o kitabı ve esasları belirlenmiş o imanı bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, yani layık olanı kendisiyle doğru yola ulaştırdığımız bir nur kırdık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Yani göklerdekiler ve yerdekiler kendisine ait olan Allah'ın yolunu. Dikkat edin. Bütün işler yalnızca Allah'ın.